162. konu Halit bin Velid'in Müslüman oluşu. Halit bin Velid şöyle anlatıyor: Allah bana hayrı irade ettiği zaman kalbime İslam'ı attı, aklım başıma geldi. Dedim ki bütün bu savaşlarda Muhammed'in karşısında çarpıştım. Hangi savaşa girmişsem neticede faydasız bir işin peşinde olduğumu idrak ettim, ve Muhammed mutlaka galip gelecektir, kanaati de bende yerleşmiştir. Hazreti Peygamber Hudeybiye'ye geldiğinde müşriklerden oluşan bir süvari birliğiyle beraber çıktık, Gassan denilen yerde Resulullah ile karşı karşıya geldik, onun karşısında durduk, ona taarruz etmek istedim, o, ashabına öyle namazını kıldırıyordu, onlara hücum etmek istedik, fakat kalbimize bu azim de gelmedi, bu da hayırlı oldu, Peygamber gamber bizim niyetimizi anlamış olacak ki ashabına ikindi namazını korku namazı olarak kıldırmıştı, bu da bizim kalbimize ayrı bir etki yaptı, ve dedim ki, herhalde Allah tarafından taarruz etmemize izin verilmedi, o bizim yanımızdan uzaklaşarak üzerinde bulunduğumuz yolun sağ tarafına yöneldi, Kureyşlilerle Hudeybiye'de barış yapıp Kureyşliler de onu Kabe'yi ziyaret etmekten men edince kendi kendime dedim ki, o halde ne kaldı, nereye gideyim, necaşiye mi gideyim, Muhammed'e tabi olmuş arkadaşları onun yanında emin bir şekilde yayılıyorlardı. Heraklemi gideyim, dinimden çıkıp Hristiyanlık veya Yahudiliğe girmek durumunda kalırım. Arap olmayan bir milletin içinde duracağım. Benimle beraber kalan aile efradımla evimde yaşayacağım. Ben bu haldeyken Hazreti Peygamber hükm'e bağlanan Umre için Mekke'ye geldi. Ben Mekkeden ayrıldım. Onun Mekke'ye girişini görmedim kardeşim Velid bin Velid onunla beraberdi, o da hükme bağlanan Umre'ye gelmişti, beni aramış, bulamayınca bana bir mektup bırakmıştı, mektupta şöyle yazıyordu, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bundan sonra, senin aklın olduğu halde İslam'ı bir türlü anlamayışına hayret ediyorum, bundan daha hayret verici bir şey görmedim, İslam gibi bir dini senin gibi bir insan nasıl tanımaz, Allah'ın Resulü seni benden sordu, Halid nerede, dedi, ben de dedim ki, Allah onu getirir, Hazreti Peygamber bana dedi ki, Halit gibi bir insan nasıl İslam'ı tanımaz, eğer bu çalışmasını, cihadını Müslümanlarla beraber yapsaydı onun için daha hayırlı olurdu, elbette onu başkasına takdim ederdik, ey kardeşim, öyleyse kaybettiğin şeyleri bari bundan sonra kazanmaya gayret et, Halit diyor ki, kardeşimin mektubu elime geçtiği zaman Medine'ye gitmek için daha süratli davrandım ve İslam'a olan rağbetim arttı, Resulullah'ın beni sorması hoşuma gitti, rüyamda sanki dar ve kıtlık içinde olan bir memleketteydim, orayı bırakır, yemyeşil ve geniş bir memlekete gittim. Medine'ye vardığımda dedim ki bunu Ebubekire sorayım. Ebubekir bana, senin o çıkışın Allah'ın seni İslam'a hidayet etmesidir. O sıkıntı ise şirktir. Halit der ki Hazreti Peygamber'e gitmek kararını artık tamamen verdiğimde benimle beraber arkadaş olarak Peygamber'e kim gelecektir? diye sordum. Safvan bin Ümeyye ile bir araya geldik. Ona Ey Ebavehbe, bizim durumumuzu görmez misin? Biz dişler gibiyiz. Yani Aziz, Muhammed hem Araplara hem de Acemlere galip geldi, eğer Muhammed'e gitsek de ona tabi olsak ne güzel olurdu, çünkü Muhammed'in şerefi bizim şerefimizdir, dedim, o bu fikre şiddetle karşı çıkarak dedi ki, eğer benden başka bir kişi kalmasa dahi ben Muhammed'e ebediyen tabi olmam, böylece ondan ayrıldım, kendi kendime dedim ki, bunun babası ve kardeşi Bedir'de öldürüldüğü için kin besliyor, ikrime bin cehle rastladım, ona da Saffan'a söylediklerimi dedim, o da Saffan'ın dediği gibi, dedi, ona dedim ki, o halde benim böyle bir şeyi yapacağımı kimseye söyleme, söylemem dedi.